Muhterem hocam, kötü alışkanlıklarımızdan nasıl kurtulabiliriz? Hocamızın bir tavsiyesi olur mu demişler? Vallahi bir sırlı formül yok yani. Ee, bu dünyanın geçici olduğunu, ahirette dünyada yaptıklarımızın hepsinin hesaba çekileceğimizi göz önüne alıp kötülükleri terk etmek gerek. Evet. Yani insanın bütün yaptıklarını Kiramen katibin yazdığı melekler kaydediyor, yazıyor. Bunu unutmamak gerekir. Yani dünyada Allah'a kul olduğumuzu, ona itaat etmek, ona ibadet etmek üzere var edildiğimizi bilmemiz lazım. Yani kötü alışkanlık, diyelim ki kötü alışkanlık nedir? Yalan söylüyordur, içki içiyordur, kumar oynuyordur. Efendim, işte onun bunun aleyhine konuşuyordur. Ya bunlar insan ahlakıyla, onuruyla bağdaşan şeyler değil. Evet. Hani Beş vakit namazı kılmak lazım hocam. Asıl formülümüz bu. Eğer siz ihlasla samimi olarak beş vakit namazı kılarsanız beş vakit namaz sizi kötülüklerden haramlardan alıkoyar. Agımız salah, inna salate tenha al-fahşai vel-müker. Namazı dost kıl çünkü namaz insanı bütün kötülüklerden ve haramlardan alıkoyar diyor. Dolayısıyla kötülükleri, haramları, kötü davranışları bırakmanın yöntemi ihlasla beş vakit namaza devam etmektir. Hocam böyle deyince de şunu söylüyorlar. Ben şahsi bir soru olsun. Ya hocam işte görüyoruz namaz kılanlar da yalan söylüyorlar. Ticaret yaparken insanları aldatıyorlar. O zaman namazı dost doğru kılmadıklarından dolayı. E tabi zaman. yani namazın hakkını vermiyor demek. Yani Allah yalan söyler mi? Haşa. Ve men estagü minallahi Allah'tan daha doğru sözlü kim var? Madem Allah böyle diyor. Ankevuş Suresi'nin 45. ayet. Baksın millet. Diyor ki namazı dost doğru kıl. Çünkü namaz insanı bütün kötülüklerden, haramlardan alıkoyar. Siz gerçekten ihlasla, samimiyetle kılarsanız, efendim kötülüklerden uzak durursunuz. Namaz kılan yalan söyleyemez. Namaz kılan içki içemez. Namaz kılan kumar oynayamaz. Namaz kılan zina edemez. Namaz kılan hırsızlık yapamaz. Eğer hem namaz kılıyor hem yalan söylüyor. Hem namaz kılıyor hem faiz alıyor. Hem namaz kılıyor hem içki içiyor. Hem namaz kılıyor hem kumar oynuyorsa, oturup bir imanını sorgulayacak. Ya ibadetini, namazını sorgulayacağım? Yani namazın kabul olma şartları var. Yani o şartlardan biri eksik olsa, abdestinizi sağlam almazsınız, ihlasla kılmazsınız, o kıldığınız da Allah katında değer taşımazsa, makbul olmazsa, o zaman... Bunlardan alıkoymaz tabii. Alıkoymaz tabii.